Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, İstanbul'da İSKİ yaptığı yazılı açıklamada Salzıdere Barajı'nda yaşanan renk değişiminin yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alplerden kaynaklandığını söyledi. Su kalitesi açısından da endişe edilecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamakta dendi bu açıklamada. de son günlerde yaşanan basın yayın organlarında Salzıdere Barajı'nın yüzeyinde Yeşil renkte bir tabaka meydana geldiği yönündeki haberler yer almakta. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Sazlıdere Barajı'nda yaşanan renk değişimi normal şartlarda yüzeysel su kaynaklarının tamamında bulunan alglerden kaynaklanıyor. Hava sıcaklıklarının özellikle son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajın bazı noktalarında alg gelişimi yaşandı. Su kalitesi açısından da endişe edecek herhangi bir olumsuzluk yok. Öte yandan İstanbul'a verilen su son teknoloji ile donatılmış tesislerimizde arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirdikten sonra İstanbullulara sunulmaktı. Arıtma tesisleri musluklara ulaşıncaya kadar birçok noktada kontrol edilmekte. İstanbul'da musluklardan akan su içilebilir kalitede kamuoyunun bilgisine önemli duyurulur dendi. Mersin Limanı MIP 2 rıhtımında bir yük gemisinden paslı olduğu iddia edilen suyun boşaltılması tepkilere neden oldu. Yaşananlara aynı şekilde tepki gösteren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız." dedi. Gemiden denize paslı su boşaltıldığı görüntüleri limanda tekneyle görev yapan çevre koruma ekibi tarafından görüntülendi. Videoda görevli Ne yapıyorsunuz? Bak bir bak ne yapıyorsunuz? Mahvettiniz denizi. Balast basıyorsunuz. Bak paslı su geliyor diye ifadeler kullandı. Görevli çalışma arkadaşını da uyardı ve operasyonu ara söyle. Ben de şimdi görüntüleri gruba atacağım dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap seçerse söz konusu videoyu paylaştı. Denizi kirletenleri en ağır şekilde cezalandıracaklarını kaydetti. Deniz izimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız dedi Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangını etkisini sürdürürken birbirine komşu ilçeler Akseki Gündoğmuş ve son olarak Alanya'da da başlayan yangınlar nedeniyle Antalya Körfezi yoğun duman bulutuyla kaplandı. Yoğun duman Türkiye'nin önemli deniz kaplumbağası yani karetta karetta yuvalama alanlarından kemerdeki çığılı sahiline kadar etkili oldu. Oluşan siyah bulut nedeniyle yuvadan çıkan yavru karetta karettaların denize ulaşmak için takip ettiği gün ışığı duman bulutunun arkasında kaldı. Sabah gün doğumu ile birlikte 33 no'lu yuvayı açmak için sahile giden görevliler yaklaşık 20 dakika boyunca tan yerinin duman bulutu arkasından çıkmasını bekledi. Daha sonra yuvayı açan görevliler 70 yumurta bulurken, Bunlardan 40'ının denizle buluşmasını sağladı. da sıkışan 12 yavru ise kontrollü şekilde çıkarıldı. 12 yavru süre bir süre dışarıda tutulduktan sonra yönlerini bulup denize ulaşamayınca görevliler tarafından toplandı. Yavruların bir süre gözetim altında tutulacağı ve tekrar aynı noktada denize ulaşmaları için bırakılacağı belirtildi. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elgengöz, Yuva sayısının 119'a ulaştığını belirterek şunları söyledi. Bugün 33. yuvamızın kontrolü açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar bin yavru canlı olarak denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanı altında açtık bu yuvamızı. Manavgat'ın dumanı arkamızda görünüyor. Maalesef Türkiye'nin pek çok yerinde olan yangınlar için Gerçekten çok üzgünüz. Ölen vatandaşlarımız için rahmet diliyor. Ölen vatandaşlarımızın yanı sıra bu ormanlarda çok sayıda canlının da yok olduğunu biliyoruz. Bunun için de çok üzgünüz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi, ülke tarihinde ilk defa yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminin kömür ve nükleer kaynaklı üretimi geride bıraktığını açıkladı. İdarenin açıklamasına göre geçtiğimiz yıl ülkedeki, Rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütleye dayalı elektrik üretimi 834 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşti ve toplam üretimde %21'lik bir paya sahip oldu. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri elektrik üretiminde nükleer enerji santralleri 790 milyar, kömür santralleri ise 774 milyar kilowatt saat elektrik üretimi yaptı. Bununla birlikte doğalgaz 1,617 milyar kWh ile ülkenin birinci elektrik üretim kaynağı konumunu sürdürdü. Ülkede 2020 yılında rüzgar enerjisine dayalı üretim %14.1 oranında artarken 1 MW üstü kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerine dayalı üretim %26 ve çatı üstü güneş enerjisine kurulu dayalı üretimlerse ise %19 oranında artış gösterdi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim ise %9 oranında artışla toplam üretimde %21'lik paya sahip oldu. AIA yani Enerji Enformasyon İdaresi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin 2021'de %7, 2022'de ise %10 oranında artışını sürdüreceğini öngörüyor.